Çünkü şehadet makamı çok yüksek bir makam. Öyle değil mi? Allahu Teala Abdullahü Celle Celalühü biliyor. Aa Allah'ın derecesi in dağlar. Allah'ın kıyamet Allah ihadet kanları hala o yolda şehit olanların derecesi oturanlarla edebilen bir olmaz. Allah katında olsun Çok büyük dereceler. Çok büyük dereceler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor ki siz buna mı şaşırtın? O sonra ölen bir sene boyunca şu kadar şu kadar zaman tutmadın, şu kadar şu kadar oruç tutmadın, şu kadar tesbihat bitti mesela. Yani bir senelik uzun ömür yaşadı ve o bir senelik ömürünü tarih amellerle geçirdi. Ve o zarih bir sebebiyle İlmizat şehit olan kardeşinin önce cennete giriyor. Bu da bize gösteriyor ki hakikaten bu vakitte verilen ömür büyük bir nimet. Cenneti kazanabilmek için Allah'ın ta'la azalığı rızasını kazanabilmek için ateşten kurtulabilmek için çok büyük bir nimet. Onun için diyoruz nicem ayamlar et. Yani sadece bunu çözünmek babından söylemiyoruz. Ömrümüz uzun olsun diyor. Değil mi? Şükür. Bugün benim aklımda bu vardı. Şükür üzerine konuşmak, Kendi nefsimi, başın kardeşlerimizi Allah'ı azze ve cezaya şükür teşvik etmek biz geçmiş derslerimizde usulsa Havarüzü Erba isimleri okurken orada şükür üzerinde durmuştuk. Şükrün tarifini, şükrün çeşitlerini, şükrün hamdden ve mesihden farkını, şükrün kanca düşen, dile düşen ve neden ağzalarına düşen payını Uzun uzun açıklamış, söylemişti. Ama bunların tekrarı, bunların tekrar tekrar konuşulması gerçekten çok faizeli oluyor. Onun için şimdi tekrarlayacağız. Rabbimiz Suhanna Huvva Kur'an-ı Kerim'de en çok emrettiği ve ehlini övdüğü ibadetlerden biri düşüyor. Ehlini çokça özlüyor. Ve çokça emrettiği emir vücuduğu ibadetlerdendir. Şeyh Muhammedin abl-i Vahhab, Haddadallahu sırra'u aziz, kitab-ı tevhid isimli eserinde şükür için ayrı bir balt açmış. Şükrü tevhid ile ilişkilenmemiştir. Çünkü hakikaten şükür, uluhiyet tevhidi ile bağlandırılır şükür ibadet olduğu için, ibadet sevgisiyle alakası olur. Şükrün zıttı olan, şükür, nankörlük manaklığı için. Şükür <gülüyor> Onun da büyük küfürle alakası olur. Büyük küfürle sarak, Teala, Kur'an'da küfürden, büyüğüyle, küfürüyle, küfürden sakındırıyor dedi. Ve şükre teşvik buyuruyor, teşvik ediyor şükre. Şükreden kullarını örüyor, Rasul ve Nebilerden kimisini onlar çok şükredici kul idi diye ön plana çıkıyordu. Allah Allah'a Azzamacaz'a şükrü Kur'an-ı Kerim'de hem Ukravi afiret yönünden sevelesini, meyvesini, sonucunu haber veriyor hem de dünyanın itibariyle şükrün ve yönünü haber Şükür çok yüksek bir makam. Çok büyük bir makam. Ve maalesef bugün insanların en çok sihral ettiği, en çok erkez et ibadetlerden biri var. Hatta namaz ehli, niyaz ehli, Allah-u Teala'ya ibadet eder tevhidi bilen, Allah'ın kendi üzerindeki haklarını bilen, güdü yettiği kadar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e uymayet çalışanlar daki şükür hususunda maalesef yaya kalabiliyoruz. Allah'ın şükür ile anlayın, şükür ile Allah'u dağılayına dönmeyi ihmal edebiliyoruz. Buna biz de daki. Onun için bizim bunun zikrine, bunu konuşmaya Özellikle ihtiyacımız. Şükrü konuşmaya, şükürden bahsetmeye, hususen ihtiyacımızdır. Yani namazı terk eden birisi zaten şükrü terk etmiştir. Velav ki elhamdülillah tetsin, eşşükrü zillah'tır. Öyle değil mi? Namazı terk eden kişi zaten Allah'a şükrü mutlak manada terk etmiştir. Zaten Allah mutlak manada şükür terk etmiştir. Fakat bir namaz ehliyiz, evhid ehliyiz inşallah, sünnet ehliyiz inşallah, ehl-i sünnet ve ceva takitesine mensuruz inşallah. Aha, bizim şükrü terk etmemiz o olacak iş değil. İşte bu bize açık kalır. Onun için şükre hususi bir ihtiman göstermemiz var. Hususi bir ihtiman. Çıkış toplumun arasına Insanların dillerinde daimi surette şikayet görelim. Herkes şikayet. Kimisi tek ödenmedi, şikayet ediyor. Kimisi arabasından şikayet ediyor. Kimisi evinden şikayet ediyor. Kimisi hamamdan şikayet ediyor. Kimisi şundan, kimisi bundan, kimisi ondan şikayet ediyor. Rabbimiz Subhanahu Wa Ta'ala Kur'an-ı okuyoruz mu? devamlı bu ayetlerle karşılıklaşıyoruz. Rabbimiz Subhanallah ve bize ne duyacak? Başımıza gelen her musibet ve la ellerimizle işlediklerimiz yüzünden. İnsan başına bir musibet ve bela geldiği zaman kardeşlerim eğer bunu kendi nefsiyle kendi nefsinin işlediği günahlarda aramaz mısın? Yani ben estim, ben buldum demektikten de, suçluyu bu sefer nerede arayacak? Dış alemde arayacak öyle değil mi? Başına gelen musibet ve bela münafabetiyle suçluyu nerede arayacak? Kendisinin dışında arayacak. Kendisinin dışındakilere suçluğuna başlayacak. Ve bir müddet sonra ne yapmaya başlayacak? Çoğumuzun düştüğü gibi bir müddet sonra suçluyu tamamen dışarıda arayacak ve kendi nefsini Allah'ın ne ettiği şekilde sensi etmeye başlıyorsunuz. Allah işte buyuruyor ki, başınıza gelen musibetler sizin kendinizin yaptığınız. Biz fert olarak bunu kaybettikler. Yani başımıza gelen musibetleri günahlarımızla ilişkilendirmiyoruz. Kur'an'ı az okuyoruz veya Kur'an'ı okuyoruz ama gereğince itikat etmiyoruz. Halbuki Kur'an bize okuduğumuz zaman şu akideyi tehdit Günahlar, musibet ve galaların sebebidir. Başınıza gelen galalar, musibetler sizin ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Burada günahların sadece elen istedirilmesi el fedeli temsil ettiği içindir. Yoksa günah göz ile işlenir, ile işlenir, kulak ile işlenir, öyle değil mi? Din ile işlenir. pek yok günah bu günahlar sebebiyle musibet ederiz. Biz bunu ferdi planla zaten kaybettik. Biz de ümmet olarak kaybettik. Ferdi planla kaybettiğimiz bir ümmet olarak bu anlayışı, bu bakış açısını, Kur'an'ın tezkin ettiği bu bakış açısını kaybettik. Allah buyuruyor ki eğer ümmet olarak da ferdi olarak başımıza bir musibet, bir fela gelmiş ise suçu kendinizle arayın. Din, Gerek sert olarak, gerek ümmet olarak başkalarını suçlamaya alır. Bu musibetin suçlusu kim? Fılam dalim, fılam kafir, fılam fılam fılam fılam fılam var. Ümmet kan aldıyor, ümmet kan dökülüyor, ümmet de şöyle musibet ver. Ya da derdil olarak senin başıma şunu hizmet geldi, bunun suçlusu kim? Şu, şu, şu, şu. şu. Allah. Olur. Olur. Olur. Olur. Peki Allah hangi akıdeyi, hangi inancı teklif Kendi amellerinizde arayın suçu. Kendi amellerinizde <gülüyor> arayın. Tabi materyalist felsefelerin vermek kök kök soldu insanlar kaybı inançlarını kaybettikleri için bozuk amelleriyle ahvarların bozukluğu arasındaki irtibatı göremez. Öyle değil mi? Bir dertlem oldu, adam <gülüyor> üstü dedi ki, dertlem ilahi bir ihazdır. Adamın kendisi ehli bir adamdı. İki <gülüyor> ikincisi. Bir o yeni Asya sahibidir. Bir de cübbeli. İkisi bir Fakat sözü hakik. Dertlem ilahi bir ihazdır. Allah Azze ve Celle böyle öpüse ehle-kna hu. Onlara bir felaket Adı, ve diğerleri. onları biz helak ettik biz zunruv indik. ne yüzünden günahları yüzünden günahları yüzünden şirkleri yüzünden akidelerinin berbat olması yüzünden namazlarını zahi ettikleri için orucu sahi ettikleri için Allah'a ibadeti terk ettikleri için fuhuş yüzünden İçki yüzünden, ziha yüzünden. <gülüyor> Küçüklü büyüklü günahlar yürüyor. Küçüklü ya da büyüklü günahlar yürüyor. Biz onu hem sert planında kaybettik hem de toplum. Tabi musibetler Allah'ın iradesi ve kudretiyle olduğu gibi yani hayrihi ve şerrihi kötülük olsun, iyilik olsun kimin iradesiyle vücut bulur alemde? Allah'ın Kimin kudretiyle vücut bulur? Allah'ın yani vücut bulur ne demek? Var olur. Kimin iradesiyle? Allah'ın Kimin kudretiyle, kimin yaratmasıyla? Kimin var etmesiyle var olur? Allah'ın müzeyliği. Aynı şekilde nimetler de Allah Azze ve Celle'nin iradesiyle, Allah Azze ve Celle'nin kudretiyle var olur. İşte şükrü kalbe düşen sayı bulur. Demiştik ki eski dertlerimizde şükür hem kalbe farkıdır. Hem dile farkıdır. Hem de bedenin diğer azalarına farkıdır. Buna cevahir dedik. Bazı kitaplarda görmüşsünüzdür. Diğer azaylı cevahire farkıdır. Aynı şekilde sabır. Aynı şekilde tevhid. Aynı şekilde tevhid. Ve sonra kalde fark olan tevbe nedir? Nedametsiz, Pişmanlık. Kalbin tevbesi, pişmanlık duymaktır. Bile fazladan tevbenin dile düşen ayı nedir veya istihbar edin. Yani o günahdan pişmanlığı dili, diliyle sildanak et. İfade etmeyin, diliyle. Asbaksın Allah ve Resulüyle. Mesela bu kelimeyle ya da başka bir kelime. Şey. Bu da tabri, şey, tevbenin dile düşen sayı peki sevbenin azalara yani ele, gözler kulak düşen sayı nedir? O azaları o günahtan hadimizle pişman olduğumuz dilimizle istihbar ettiğimiz o günahtan o azaları uzak. O azalarımızla uzak. Bu da sevbenin düşen. Aynı şekilde tevhid de hem kaca farzdır ki kaca farz olan tevhid nedir? İntikattır, tasdiktir ve ikrar. Dile farz olan tevhid nedir? La ilahe illallah kelimesi ve diye tevhid sözcükleri dil ile ifade ve ikrar. Ardalara farz olan tevhid nedir? Allah'tan başkasına ibadeti terk etmek, arzalar ile Allah arz ve ibadet. Ağzalara fazla Aynı şekilde düşürür. şükür. Şükür vardır, dile vardır ve diğer adalarına vardır. Şükür ancak o ancak hem tabiyle hem diriyle hem de diğer beden ağzalarıyla gerçekleştiren gerçekleştirmiş. Başkası gerçekleştirmiş olan. Peki tarzda düşen sayı ne şükür? <gülüyor> ne de sayı? Şükür. Şükür neydi? Önce sürdüğü sahip Neydi tanımı? Şükür kişiye sürüp Bir Hayır. Yine tanımı bu. Kişiye hitabet eden bir nimetten dolayı o nimetin gerektirdiği karşılıkta bulunmaktır. Şükür Hamdta ise o iyiliğin, o hayırın kişiye isabet etmesi gibi bir şart yok. Şükür kişiye isabet eden bir nimetten ötürü o nimetin hak ettiği, gerektirdiği karşılıkta bulunmaz. Peki kandes fazla olan şükür ne dedi arkadaşımız? O nimetin Allah'tan olduğuna intikad etmek, intikad. Hangiyle o nimetin Allah'tan olduğunu icra etmek, icra. Bunu bana Allah'tır. Bunu bana Allah. Ama bunun öncesinde bir şey. Var. Kişinin böyle intikad edebilmesi için, bunu kalbiyle icra ve icra edebilmesi için. Allah'a nîneti görebilmektir. Göremezse neyi itirarını itirar edin? İşte biz henüz bu merkezimiz. Yani nimeti göremiyoruz. Gözümüzün önüne sanki perdeler çekilmiş gibi üzerimizdeki sayısız nimeti göremez. Onun için dilimizde şikayet, kalbimizde şikayet ve ağzalarımızda da şükürsüz. şükürsüz. Çünkü nimetin farkında değil. Etrafımızda Allah Azze ve Celle'nin üzerinde daimi surette yandırdığı nimetlerin farkında değil. Allah muhafaza, tek doğumuz nisbetlerimiz değişik de olsa, kimisi yüzde beş nisbetinde bu derekeye düşmüş, kimisi yüzde on, kimisi yüzde yirmi, kimisi yüzde yirmi, kimisi yüzde doksan nisbetinde bu çukura düşmüş. Nimetleri göremez. Kör olmak Kör. <gülüyor> Kör. Görmüyoruz. Etrafındaki nimetleri gör. Kendi hayatımızdaki nimetleri önce seslif etmemiz var. ehli olabilmek için. Sonra bu nimetleri veren takirti zandı görür aradaki esbab ferdesini yırtıp sebepler ferdesini yırtıp nimeti veren hakiki zatı görmüş. Bunu veren Allah'tır diye kalbimizde itirar ve itirar etmez. Ama bunu ulaştıran Allah Nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sınnen sabit olmuş bir hadis, hepiniz biliyorsunuz. Kişinin bedeninde 360 ya da 300 küsur ne vardır? Masal, ekler var. O, Bunların hepsi bir ekler. Hareket edin. Her gün münasebetiyle o kişiye o üç yüz altmış 360 sebebiyle üç yüz altmış sanata vacip. Adesim ve yaklaşık Her masav sebebi. Bak bu bir masav. Bunun için bir sadaka var etsin senin üzerine. Bu da bir mahtar, bu da bir mahtar. Ve vücudun sayısız yerlerinde sayısız mahtar ve her mahtar, her eklem için ne gerekir? Bir sadaka gerekir. Vacip. <gülüyor> Hazreti Hade-i İran radiyallahu anh. Kardeşim. Zaten fakirler. Nasıl üç yüz altmış sadakaya her gün bir gizlisiniz? Nebis Allah'a selam da buyurduk. Emri farz, sadakadır. Nehri sadakadır. Her tesbih sadakadır. Her tekbir sadakadır. Her tahmid sadakadır. Sonra tabii namazla 360 genese çok elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, tuz Bir de kentilme yolu. Namazı. 2 rekat kırmıyorsun. 360 yüz altmış salatayı ödüyorsun. Yarabbi sabah bugün beni çıkar. Dünyada yüzler belki binlerce yüz oldu. Bu sabah veya eden mece oldu. Ben peksiz çıktım. İşte şükredilecek şey teslim Gözümüz Gözünüz sağlam çık. Vurdumuz koku Kimisinin programma duyusu yok. Kimisinin tatma duyusu yok. Kimisi yürümemiyor. Kimisi konuşamıyor. Elhamdülillah. Ey Allah'ım. Bu nimeti bana sen verdin diye kalbimizle itiraf ve itiraf. Bazı nimetler var ki. O nimetlerin bize ulaşmasında sebepleri çok açık bir müdaferesi olmadığı için onlara Allah-u Teala'yı nifte çekmek kolay. Güneş doluyor. Kim güneşi çıkardı? Allah. Kim günümüzü getirdi? Allah. Bunu görebilme. Nebise Allah'a, Aleyhisselam, bunu görüyorsun ve her sabahın her akşamı erişinde Her akşamı erişinde Allah'a hem de hamlet ki Ya Rabbi mülk senin olarak akşamladı, mülk senin olarak sabah. İşte şudur bu. Bir de var, bize gelen bazı, bize gelen bazı nimetler o nimetleri biz bazı vasluka ya da sebepler aracılığı ile elde ettiğimiz için o sebeplere takılıyor ve hakiki vereni görememiz. Kalbimiz o sebeplere faal yok ediyor, o sebeplere yakışıyor, o sebeplere kazınır. O zaman da şübkün eşitliği de olur. Kalbimizle ve itikad edeceğiz bu nimet Allah. Görüyoruz bir nimet, işitiyoruz bir nimet, Bu, üzerimizdeki nimetleri anlamanın bir kestirme yolu da kendimizi kendimizden daha kötü durumdakilerle bu gayeti. El kirası ödemeyenler şöyle bir el kaldırın. El kirası kim ödemiyor? Bir bakın ödeyenlere bakın. Şimdi el kaldırmayanlar ödüyor ya, bir bakın. Önne kadar ödüyorum. Ha? Bir de ödeyenler kaldırsın, onu ödüyoruz. Yani ev kirası ödemiyoruz. Hakkımız Sübhan'a sebeplerini halkettiği hazırladı bizim bugün bir elimiz var. İşte bana şükür edeceksin. Ama sabah ve akşam devamlı bir şekilde dilimizde şıkar. Kardeş nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben sormedim. <gülüyor> Ne sanıyor, nadan söylüyorum. Ne var? No. Ne, ne var? Gördüğün kabarı ile gözün görmüyor, kulağın işitmiyor. Bu sabaha bazıları erdi. Kulakları işitmez olarak, gözler gözleri görmez olarak erdi. Bu sabaha bazıları öyle. Kimisi körsü olarak. Kimisinin öyle şiddetli derviş akalları var ki Vallahi anında milyonları ödemeye alır. Arabasını satmaya alır. Anında. Çoğumuzun arabası var. Elfandir. Çoğumuzun işi var. Elfandir. Emniyet bir nimet. Akşamleyin evine giderken yolunu kesecekler, boğazını kesecekler. Böyle bir korku taşınmıyorsan bu bir nimettir. Evin var bir nimet. Gözün görüyor bir nimet. Bunların farkına varasın. Yani ben tevhid edeyim diye birisine. Nimetleri göremezik yapışma. Şükür tevhidden bir cüz. Şükre eksik olanın tevhide eksik. Onun için Şeyh onu kitab-ı tevhide, müstakil bir babın başlığı Çünkü şükürde eksiklik, uluhiyet tevhidinin kemalinde bir esir. tevhidin kemali bedelendi demektir. Kalbe farz olan şükür, nimetler Allah'tandır diye intikadıdır. Bunun da küfürdür. Allah muhafaza. Eğer bu iki tadın düzeyi büyük küfür derecesine varırsa, yani nimetleri mecazen değil, hakikaten mahlukata nispet ederse büyük küfür. <gülüyor> Hatırlarsınız Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer sırasında namaz kıldırdı. Sonra döndü Ashaban'a ne dedi? Bu gece dedi bazıları kâfir olarak zavalladı. Bazıları şakir olarak zavalladı. Şakir olanlar kimler? Dediler ki bu yağmuru Allah indirdi. Kâfir olanlar kimler? Bu yağmuru bize ulan yıldız sebebiyle yanılır. Eğer yıldızların hakiki manası, bir tevhi kuvveti olduğuna itikad ederse, mesela bugünkü burçları düzenleyenler, yıldızların kader üzerinde insanın başına gelen, olup biten olayların yıldızların etkisiyle olduğunu itikad ediyorsa bu büyük küfür derecesine olarak İslam milletinden kişiye çıkar. Sallanması. Fakat fülen yıldızın doğması, yağmurun yakacağına alametsiz şeklinde söylerse, derse o da küçük küfürden çıkmaz. Hatta selam bu köpek olmasaydı bu gece mahvolmuştu. Oyunları hep kurt yemişti. Sözünü dahil Hoş karşılamıyor. Yani o sözü dahil onlar hoş karşılamıyor. Kalbimizde itikad edecek. Bunu veren Allah. Her ne nimete erişmiş. bir fakat birer dişikti. değil hocam ana, ana, her mutfakte bir. Ana, ana, bir. Bunu çoğu zaman benim ki, Allah, ana, lütfen ana işareti. Benim dediğim noktayı da ayak taburcu, ayak taburcu almak Ana ben doğru. Şimdi onun da her bir ay hep anayamıyor, anayamıyor. Evet. Yani bu tehdit değil. İşte bu da bir şükür. <gülüyor> bu da Yani Allah subhanahu ve ta'ala kalbimizle sizin bu nimetleri görmenizi, bu nimetleri itiraf etmemizi, <gülüyor> ve bu nimetlerin Allah'tan olduğunu itikad etmemizi kalbimize fazlanmıştır. Dinimize düşen şükrü şikayeti terk etmek ve dilimizle devamlı bir surette Yüce Allah Azze ve Celle'ye verdiği nimetler dolayısıyla övgü ve senada bulunmaktır. <gülüyor> dilimizle de bunu itiraf etmek, Allah'ım veren sen senin nimetlerine şükürler olsun ya Rabbi'den. Bu da şükrün dile düşen payıdır. Şükrün diğer beden azalarına düşen payı nedir? Nedir? Şey. İşte evet. Allah'ın verdiği o nimetleri Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın hoşnut olmaya vesile ikamette kullanmak. Şükrün ağızlara düşen fayda budur. Bazı ilim ehli de dediler ki Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın razı olacağı istikamette kullanmak. Şükrün hususu <gülüyor> fakat birinci tarif daha yeterdir daha kolaydır. Kullar için yerine getirilmesi. Yani ister kendi hoşnutluğum kendi bedeninin ihtiyaçları için kullan. İster Allah'ın yolunda harca. Yeter ki Allah'ın gazap edeceği yolda o nimetleri harca. Vakit bir nimet. Onu eğer Allah'ın gazap edeceği istikamette harcarsan senin şükrün yok. Sen şükretmiş değilsin. Göz bir nimettir. Allah bir nimettir. bir bir nimettir. Onları Allah'ın zahab edeceği şekilde kullanırsa sen şükreden bir kul değilsin. Allah mahkum. Kardeşlerim bu noktada çok büyük bir eksiklik var. Gerek kendi aramızda, gerek toplumumuzda. İnsanlar şikayet etmeyi, insanlar suçluyu, suçu kendi hislerinde değil de başka yerlerde aramayı bir adet. Allah ne getirirse kaderi diyorlar. Halkın arasında dinen böyle Yani kadere hükmetmek de işin bir güzel tarafıdır. Bunun daha şiddetlisi var. Kaderi inkar edin. Kaderi inkar edin. Çünkü kadere hükmetmek Allahu Teala'nın kader, Allah'ın kudretidir. İmam Ahmed bin Hanbel sizler ki kader nedir? İmam Ahmed bin Hanbel dedi ki kader Allah'ın Kudretidir. Kader Allah'ın kudretidir. Çünkü kadere iman dört yüzdür. O dört yüzden biri nedir? Allah'ın kudretine iman edilir. Yani kader nedir? Her şeyin Allah tarafından evet. olup bittiğine Allah tarafından geldiğine. Bundan daha büyüğü var. Yani o nedir? Allah muhafaza. Kaderden bilmez. Evet. Yani ne demek? Bu şundan oluyor, bundan oluyor, ondan oluyor ama bunda Allah azze ve celle'nin iradesi ve Allah azze ve celle'nin yaratması bir saçmalığı değil. O da materyalist felsefe. Bugünkü Allah muhafaza kürsü. Evet. Senin dediklerin. Onun kaderiyle. Evet. Küfürlük geldi mi? Ya benim takdirimde böyle. Evet. Ah, İtikat ettiniz. Ya Allah böyle yapmış ki. Ya evet. Bunu çıkarmak. Evet. Şey. Bu da o. Evet. Allah muhafaza. Allahu Teala azze ve celle bu gayran münasefetiyle inşallah bizi şükredenlerden etsin. Amin. Bizi şakirlerin arasına satsın. İsmi şakir olanlar değil sadece. <gülüyor> <gülüyor> Kalbi de şakir olanlar. sevgili ismiyle müsemma olanlardan etsin. İsmiyle ismiyle, bedeniyle, haçıyla bizi inşallah şakir olanlardan etsin. Şükredenlerden etsin. İbadet ehli etsin. Bir kişi ibadetleri terk ederse, namazı terk ederse o ebediyen şükredici değildir. Şükrün ukrevi olan, ahirette olan sonuçları bellidir. Şükredenler tevhid ehlidirler. Şükredenler iman ehlidirler. Şükredenler Allah-u Teala Abdellikine'nin ahiretine, Allah-u Teala'nın rızasına ve inşallah sendenine kavuşurlar. Bu şükrün ahiretteki sonuçlarıdır. Şükrün dünyeli sonucu ise nimetlerin artırılmasıdır. Kardeşlerim sebepler ikiye ayrılır. Bir, kevni sebepler. ikincisi şerî sebepler. Kevni sebepler dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin kâinatta yarattığı sünnetullah serçevesindeki sebeplendir. Allah Sürhan ve bazı şeylerin, bazı sonuçları için sebep olmasını takdir duyulmuş. Bunlar kevni sebepler. Mesela Allah Azze ve Celle, at baş ağrısının gitmesi için sebep kılmıştır. Bu nedir? Kevni bir sebep. Kevni sebepler deneylerle, yani tecrübelerle bilinir. Tecrübe edile, edile, edile, edile, deneyler yoluyla kevni sebepler bilinir ve bir müstesna insanlarda ilim hasıl olur. O ilim gereğince derler ki hasbirin baş gitmesi için bir sebeptir. O sebep Allah-u Teala'nın hükmüyle işler. Allah Azze ve Celle hükmettiği zaman da işler sütmalı. Yani o sebebin sonucunu doldurması neye bağlıdır? Allah'ın iradesine Allah'ın kudretine bağlıdır. Bir de şer'i sebepler vardır. Şer'i sebepler de hakikaten sonuçların doldurması için Allah'ın iradesine bağlıdır. Şer'i sebeple, mesela Allah-u Teala Azze ve Celle rızkın çoğalması için peş peşe umre yapmayı sebep kılmış. Bunu biz nereden öğreniriz şer'i sebepleri? Şer'i sebepleri tecrübe ile bilinmez. Neyle bilinir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haberiyle. Yani Kur'an ve sünnet ile. Biz hadis-i biliriz ki peş peşe umre yapmak rızkı çoğaltıcı bir şeydir. Köşe başına zikkan açmak da Allah'ın izniyle Kevli bir sebeptir. Köşe başına dükkan açarsan oradan geçenler satın alır. Buradan geçenler satın alır. Köşeyi dönersin. Bir de ne yaparsan köşeyi dönersin. Peş peşe un ne yaparsan yine köşeyi dönersin. Biri kevli sebeptir. Ödürü şer'i sebeptir. Rızkın çoğalması. Nimetlerin muhafazası bırakması için. Sebeplerin en kuvvetlisi şükür. En kuvvet. Çünkü bunu haber veren cidda kullandır. Ve bu haberi Allah tekkid ile yani katkiliyet ifade eden ifadelerle haber verir. لَيْنْ Eğer şükrederseniz uhrevi sonucu çok şükrederseniz sevap var, cennet var, villalar var, huliler var ve Bizde Biz de dünyeliyiz sonucu. Nedir o dünyeliyiz sonucu? kesinlikle artırın. Şimdi sana hangi niğmet verildiyse, o nimetin artmasını istiyorsan kalbinle, dilinle ve ağabalarınla şükür yerine gelir. Allah sana arabayı verdi. İstiyorsun ki bu araba elinden çıkmasın. Hı. Ama alıştım arabaya. Vallahi yürüyemem bu yaştan sonra. İstiyor musun? İstiyorsun. Kalbinle şükür. Peki ne ki? Bunu bana Allah verir. Bunu bana Allah vermesin. Sizinle şükret. Devamlı Allah-u Teala'ya hamd, Ya Rabbi de sana şükürler olsun. Sen hadara insanların yanında. Biliyorsunuz nimetleri anlatmak şükürdür. Vakduha suresinin sonunda Yüce Allah Azze Nebisi'ne ne emretti? Anlat. Allah'ın sana verdiği nimetleri anlattın insanlar. Nimetleri anlatmak hatta nimeti kullanmak bile şükür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah verdiği nimetin kul üzerinde gözükmesini sever. Nimeti kullan kalbinle itikad et gömlek beyaz, güzel, şazır, güzel kalbinle itikad et bunu Allah verdi, dilinle itiraf et bunu Allah verdi. o elbiseyi Allah'ın raza edeceği istikamette kullanma bu şükürdür. O elbiseyi giymek şükürdür. Sana nimet verdi Allah bolluk verdi. Ne yapacaksın? Güzel giyineceksin. Güzel giyineceksin. Bu şudur. İmam al-ı Ebu Hanika rahmetullahi aleyhi rivayet ediyorlar işte. Doğru yanlış. Allah bilir. Bilmem sarı, bilmem rütbesi, bilmem hamisi, gömdeyi kaç bir hemlikmiş yani. Böyle pahalı elbise giyiyormuş. allah Teala verdilmeme ki kulun üzerinde görmeyi sevdiği için öyle giyormuş. <gülüyor> öyle. Allahu Teala Azze ve Zeller bizi bu şekilde Şükredenleriz beni. Eğer şükredersek nimetin artırılması sonucuyla karşılaşır. allah Teala bakın geçen gün Sultan Meyli'ye gitmişti. Cuma namazından önce dedim şurada bir tavuk döneri yiyeyim merkezcanımızın orada bir tavuk döneri var yiyeyim, içeri. Ben yiyorum Biz de böyle düşünüyorum. Ee, şimdi o karsonu birisi çalıyor. Oradan Birisi çağırıyor. Buradan birisi çağırıyor. Gel, git. Ölüm şimdi ben karsın olsaydı. Gel. Oğlum getir, Tatları getir. Tatları falan düşünüyoruz lan bu kadar sakallı, karsınlığı. Yani rezil bir ısrar olurdu. Ya Rabbi benim rızkımı Allah her kişinin rızkını bir şeye bağlamış. Onun rızkını da oraya bağlamış. Kimisinin rızkını buraya kandığına bağlamış. Kimisinin rızkını dükkana bağlamış. Rızkı veren Allah'a yan, goya kandırı, iş, çalışma bunların hepsi sever. Rızkı gönderen onlar. Yüce Allah Azzeyler benim rızkımı şükürler olsun yüz binlerce defa buna bağlanmış. Buna bağlamamış. Ha O halde olsaydı ne gerekirdi? Yine şükür gerekirdi. Çünkü Allah Azzeyler azzeylerim iş vermedikleri olur. <gülüyor> o karşılığın yerinde olmak için cevaplarlar. Evet. <gülüyor> Bir de kartonun yerinde olmamak için. benim gibi can atanlarım. Bir, bir iş bulamadık diyor. Adam doğrusu yollarda bakıyor kartona. Bir iş bulamadık diyor. Kaç para alıyorsun diye kartona soruyor. Abi diyor 500 alıyorum. Bir de sigortamı yapıyorlar. Adamın ağzını suya alıyor. Ama biz kartona soruyoruz. Kaç para alıyorsun? 500. Maşallah mübarek etsin diyoruz. İçimizden bir seviş niye? Çünkü biz 1 milyar alıyoruz. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Şükür Yavat değil. Benim rızkımı sen bu işe bağlamadın. Ne kadar şükretmek lazım? Şimdi her birimiz. Ha şükrlim yani dünyevi temaresi de var. Subhanallah. Bize ne Ya şunu modelini değiştireyim e, şükret. Ve ediler ne kumuluyor Allah? Kim buyuruyor? Allah. Allah. Ve Allah neyi de buyuruyor aynı zamanda? Allah'tan daha çok sözünde duran kimdir? Bak soru suretinde buyuruyor. Kimdir? Allah'tan daha dolu sözlü olan daha çok vaadini yerine getiren kimdir? Allah vaat etmiş. Allah dolu sözlü. Bak buyuruyor ki ama nasıl? Şükrü hem kalbiyle hem nisanıyla gerçekleştiriyor. Sen sabah akşam gelene şikayetten, şikayetsen, hatta bir hadis var rivayette Eski bir rivayettir. Fakat mana itibariyle bir hadisler tarafından desteklenen bir şeydir. Kul şikayetlendiği zaman kul şikayetlendiği zaman Allah-u Teala abduruluşu ona gazet Herhangi bir münastet. Bir hastalık münasebetiyle bir musibet münasebetiyle ya da Allah bugün bizim kötü durumumuzda olduğu gibi nimetler taşıyor başımızdan aşağıya yine şikayet. Ya neyin var şikayet? Tükenciler şikayet etmiş, memurlar şikayet etmiş, İşte komşular herkes şikayet etmiş. Allah muhabbet. Bu zamanımızın bir musibeti. Zamanımızın şikayet arttıkça ne artıyor nimet artıyor hayır. Sıkıntı artıyor nimetler çok fakat sıkılıyor. Bu sıkılıyor, bedeni sıkılıyor, kalbi sıkılıyor. Sıkıntı darlı, sıkıntı darlı, sıkıntı dar. İnsan Nasraddin Hoca'nın meşhur Kısmasını biliyorsunuz, o da buyur anlaşa Allah bilir. Gitmiş kocaya, hasretli kocaya. Demiş ki, sızmıyorum. En yani çok da, iki odalı, alış. türlü sızmıyorum. Demiş, kaç yukuşsunuz? Sıçırlı. Demiş, inek soğuk, mağuk bir şey var mı? Demiş, var. E, demiş, ineklerden dilini al eve. Bir şey değil, zaten sızmıyorum. şikayet ediyoruz hocam. E, demiş, bir hikmeti vardı, almış bir ineği bir hafta sonra gelmiş kocam hiç durmuyoruz evden ev, evde hareket edecek geliyor. Demiş birisini daha de al tavukları daha al falan. hepsini sokturmuş içeri kocam. Bir hikmeti var bir adam yapıyor bir hikmeti var diye yapıyor. Neyse gelmiş kocam demiş evde hareket edecek ne alacak geliyor. Demiş şimdi hepsini dışarı çıkartıyor. Hepsini dışarı çıkartmış. Evet. Oh demiş <gülüyor> ya ne gibi <gelişmiş> işler. <gülüyor> <gülüyor> İki katlı elli olurdu yetmiyorlar. Ya. 130 metrekare, 150 metrekare bilmem, ebeveyn banyolu falan adam diyor ki yetmiyor. yetmiyor. Yani insanın iyi sevmesi, yüksek villaları sevmesi bu fıtriymiş. Allah'ın biz yerleştirdik. Biliyorum. Bu fıtriymiş. Dinde savaş buna karşı değil. Fakat makbul olmayan ters olan şey şükürsün. Şükür şikayet manidir. Devamlı şikayet dilde olur. Dil. Hocam, dilde şikayet olunca kat kat dar olur. Hocam, yani ne kadar şikayet allah Teala Azze ve Celle inşallah bizi şükredenlerdenizdir. Yani dilimize dolayalım. Bunun terbiyesini kendi kendimize yapmaya çalışalım. Bunun edebiyle edeplenmeye çalışalım. Şu şikayeti atalım. Şu şikayeti atalım. Pacağımız ağrıyor. Her gördüğümüz o zaman pacağımız ağrıyor demenin ne? ne? gereği var? Ne gereği? Yani doktora haber bağında diyebiliriz. Ama adam doktor değil, bir şey değil. Ne diye söylüyorsun? Bacağım ağrıyor, gözüm kör oldu, kulağım zonkudu. Yüce Allah Azze ve Celle sana bir hastalık gönderdiyse, günahlarının dökülmesine bunu vesiyedir. Her münasebette şikayeti dile getirmek, her münasebette şikayetini sürmek Allah, Bu müminin kamil müminin akıl akılından değil. Yüce Allah Azze ve Celle <gülüyor> bugün bu münasebette böyle bir müzakere yaptık. Allahu Teala Azze ve Celle'ye Nefsimi ve sizleri saydelenenlerden, Allah'a hakkıyla şükredenlerden, şükrü imal etmeyenlerden inşallah. Konumuzla ilgili bir Evet, buyurun. de evet. Yani sünnet ve cemaat itikadınca asıl olan <gülüyor> Allah-u Teala'nın kitabında ve ne de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde tenahdûz yok. Yani birbiriyle hız, birbiriyle çelişen bir şey yok. Eğer zahiren sünnet ve cemaat alimleri dediler ki eğer zahiren maslah arasında bir tenahdûz bir çatışma göze çarpıyor ise bu hakiki itibariyle bir tenafuz değildir. Bizim nakız serbimiz eksik anlayışımız onu tenafuz gibi görür Hakiki itibariyle bu bir tenafuz değildir. Biz tabi Allah'ın Seala'nın kitabını S.A.V'nin sünnetini künzüyle, tamamıyla, tümüyle vehmetmek gibi bir durumda değiliz. Bunu tahammüle bunu küllüğüyle anlayabilmek hiç kimse için mümkün değil. Fakat anlatılanlar kadar Allahu Teala'nın kitabını yine Allah'ın kitabıyla tefsir ederek, Allah'ın kitabını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle tefsir ederek Allah'ın kitabının sahabe-i kıram radıyallahu akvaliyle, sözleriyle tespit ederek alimler, ehl-i sünnet ve cemaat alimleri şu sözüce varmışlar. İyilik olsun, kötülük olsun. Kainatta vücut bulan, her şey bizim nefnimize gelen bela olsun, musibet olsun, iyilik olsun, kötülük olsun, kainatta bulunan, kainette vücut bulan, var olan, varlık dünyasına çıkan her şey, Allah'ın iradesi ve kudretiyle olmaktadır. Ehl-i sünnet ve cemaatın itikadı budur. Musibetlerin, belaların bize nisbet edildiği ayetlere gelince, Müce Allah Abla ve Celle orada, musibet ve belaların hedefini bize haber vermiştir. Bunun sebebi, yani buna zemin hazırlayan, tabir caizse, buna zemin hazırlayan, buna ortam hazırlayan, buna sebep olan şey sizin günahlarınızdır. Ama hukuku itibariyle, yani olması itibariyle, Yücevda Hazze ve iradesi ve kudreti altındadır. Allah Hazze ve o ayetlerde, yani musibetler sizin kendi nefsinizdendir buyurduğunuz. Ayetlerde Rabbimiz Subhanahu wa Taala bu ayetlerde cibet, o musibetin sebebini kabul ediyor ki o da bizim nefsimizin işlediği günahlardır. Ha, hayri Allah tarafından ilimle nef kendi nefsine nimet ederken kesinlikle hak üzerinedir üzerindedir dostluğun düşmesi çünkü bütün iyilikler bizim onları kazanacak amellerimiz olmadığı halde allah Teala tarafından bir ikramdır. Onun için iyilik Allah'a nispet edilir. Ama şer, mutfak anlamda Allah'a nispet edilmez. Bu bahis hem tehlikeli hem bizim gibilerin olay kolay konuşamayacağı çok büyük bir vahistir. Bununla ilgili en faideli araştırmalar Şeyhülislam İbn Kayyım El-Cevzihye Rahmetullahi Aleyhim Kitaplarından ölçüsüdür. En nefis araştırmalar. Hatta kader babında insanların en güzel söz söyleyenlerinden birisidir İbn-i Onun kitabını da Türkçe'ye tercüme ettiler. Gerçi tercümesi biraz arızalı olsa da e, daha basılmadı. Şifa-ül Ali. Türkçe'ye ne koyacaklar bilmiyorum. E, daha basılmadı. Bu kader bahsine giren bir mesele evet, hakikaten. Evet. evet. O zaten hiç çözümlüdü. Ee, bu kader bahsine giren bir mesele. Kaderle ilgili bir karınca sarınca yayınlarından bir kitap çıktı. O kitabı da öneriyorum arkadaşlara. Ee, Aşka. <gülüyor> Profesör Öner Aşkan. <gülüyor> ee, bu adam İhvan Musi'nin e, e, meyilli birisi. Fakat e, kitapları güzeldir. Bu kitap da güzeldir. Kader Valdı'ndaki o kitabı güzeldir. Percümesini bilmiyorum. Ama o kitabı tavsiye ediyorum. Araçası vallahi bilmiyorum. Arapçası, Peki hocam bilmiyor. bu kader meselesinde evet. Allah amelleri ahvalilerle ilişkilendiriyor Kur'an'da. Evet. Mesela evet. Mus duruyor ki eğer siz tövbe eder, istifa <gülüyor> eder Allah'a <gülüyor> Alışkanlığı evet. <gülüyor> doldurur, yağmurları getirir, her şeyi evlatlarla sizleri zulmendirir. Yani amelin karşılığında neler olacağını bildiriyor. Evet. evet. Peki e, bunu ne kadar itibari, ne itibariyle? Yoksa o ameller hadi iyi, o nimetlerin muqabili olma. Yani daimi surette 24 saat binlerce rengi gözümüz temasa ediyor, görüyor. Bunu hangi ameli gözlesiyor? Allah, konuşuyoruz yani. Ben içimde duygular geçiyorum ve bunu size şu anda ifade ediyorum. Bunu hangi amelleri diyeceğiz? Yani dediğimiz gibi hukuku itibariyle Allah'ın iradesi altındadır. Hukuku itibariyle. Ama ee, sebepler itibariyle ameller hayırlara, güzel ahlalara sebeptir güzel ameller yani istifhar yan murakabe'dir. Kötü ameller, fuhuş, zina, içki, musibet, velayiat terleme sebebidir. Ama hukuki itibariyle her ikisi de Allah'ın iradesi ve kudretiyle vücut bulur. Buyur abi. Tamam. Evet, bu evet. Hayır da Allah'tan eee evet ikisini de yaratan Allah. Allah'sın ama... fakat Şer mutlak manada Allah'a nisbet edilmez. Evet. Bununla ilgili evet. değil yani? Evet. Çok evet. yaratma ve irade itibarıyla vücullanandır. Allah Ad adına gelmek yani bununla ilgili fahis, dikten evet. yani tehlikeli bir fahistir. Bununla ilgili yani gönlü rahatlatacak bilgi ancak İbn Kayyım'ın kitabından alınabilir ve kişinin bu kader bağına girdiği için çok fazla dalmaması da tavsiye. allah Teala kulları için hiçbir şey şer olarak yaratmaması aslında Ama kullar şer. yapıcılarıyla yapıcılarıyla. Evet. Siz şöyle bilin, şerrin de, hayrın da yaratıcısı Allah. Evet. Tamam. Fakat bu amellerimizle ilişkileriz. Şimdi en ve cemaat işin özü şudur. İnsanlar kader hususunda ihtilafa düştükleri gibi başka hiçbir hususta ihtilafa düşmemişler. Kader hususundaki ihtilaf ünle tarafından çok derin ve çok şiddetli olmuş. Kader hususunda fırkaların temeli üç tanedir. Birincisi cebriye ikincisi muteziledir, kaderiyedir bir adı. Üçüncüsü de ehl-i ve cemaat. Ehl-i ve cemaat Allah'ın iradesini ve Allah'ın kudretini kabul eder, iman eder. Bunu iman ettiği, kabul ettiği gibi kulun iradesine ve kulun kudretini de kabul eder. Kul fiili kulun kendisini nisbet eder. Ama Allah tarafından yaratıldığını söyler. Bu orta oldu. Zebriye der ki sadece Allah'ın iradesi, Allah'ın kudreti var, Kulun ne iradesi var ne kudresi vardır. Bu cebriye, saman çöpü gibi rüzgar eser, kul gider. Bu cebriyedir. Sapık vermezlerdir. İkincisi de kaderi ye. kulun iradesini ve kudresini Allah'ın irade ve kudresinin üstüne çıkartır. Deli ki Allah'ın Allah'a azze ve celle irade etsin ve etmesin. Kul kendisi müstakil olarak irade eder. Allah'ın iradesinin zıstına iş yapabilir. Bu da kaderi yemen yoludur. Onlar derler ki kul kendi fiilini yaratıcısıdır. Her ikisi de kapı Bu kader mevzuu bir soruyla açıklanacak bir mesele değil. Bu bir ders mevzudur. Uzun bir meseledir. Ehl-i sünnet ve cemaat der ki bütün kainatta olan Allah'ın kaderi, Allah'ın iradesi ve Allah'ın kudretidir. Bununla birlikte, kulun da iradesi vardır. Onun için irade demişler bazı ilimle. Kulun da kudreti vardır. Ve kulun fiili kendisine nispet edilir. Mecaben değil, hakikaten. Kulun fiili kendisine nispet edilir. Ama insanları da, fiillerini de yaratan Allah'tır. Kulun iradesi Allah'ın iradesinin altındadır. Altındadır. Bu tehlikeli bir bahisidir. Bu kadar dilerim. Yani dersini görmemiz lazım. Evden gelmek lazım. Evet. Evet. Hadden ilgili bir CD de var. Evet. O arkadaşlar onu dinlerlerse, yani çok böyle e, belki damla budaklı değil. Ama yani onu dinleyip bazı arkadaşlar diyor ki benim hanım dinledi o anladı benim adam dinledi anladı biz dinledik anladık bazı arkadaşlar diyor ya dinledim bakamamlar işte diyor. <gülüyor> yani. Kader bir siyasi bir sofrak bir soru zor yani onun için akideyi temelden osuyor. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.